Delikanlı anlatıyı açıklıkla yorumladı. Sevinçle gezintiye çıkan Krisomallo gibi Faustin de sevinç içinde, güzel vaatlerle dolu bir gönül serüvenine başlayacaktı. Ama başlangıçta hoppaca yüzeysel bulduğu aşkı çok geçmeden, iyi bitiren kıskançlıkla dolu da olarak direşken ve zorba bir aşk olacaktı. Bunca durdurma çabasına karşın kurbanını bir daha dönmemesi bilinmedik ve kaçınılmaz yollara sürükleyen bu mahmuzlayıcı aşkın simgesi olarak Mahmuz, karanlık saatlerde yol aydınlatan su yeşili ışıltısıyla büyük bir tutkunun yaşamın karanlık sayfaları üzerine her şeye karşın yaydığı derinlere işleyen trajik ışığı canlandırmaktaydı. Hafifliğiyle ünlü Faustenin bir zamanlar büyük yankılar uyandıran aşkları sırasında yaptığı sayısız çılgınlıklar, önbiliğe görülmedik bir geçerlilik kazandırmaktaydı. Genç kadın çok etkilendi. Ateşi yaradılışının etkisiyle tüm varlığını saran ve yaşamının üzerine binlerce acı pahasına da olsa Mahmuz'un haber verdiği ışıkları fırlatan tek bir ateş düşüncesini esriklikle karşıladı. Noel horozun ısrarla gülünç gaga devinileriyle Faustin'e küfesindeki küçük bir daldan aldığı bir adaçayı çiçeği sunduğunu görünce gülmekten kendini alamadı. Faustin delikanlıya göre gelecekteki aşkının acılı sonuçlarını biraz olsun sınırlamaya yönelik tılsımı aldı. Genç adam Faustinin adını horozu için açıklıkla hecelerken masanın üstüne ufacık bir maden resim sehpası dikti, sonra da tuval olarak ince ve yüksek bir fil dişi yaprağı koydu. Mopsus sehpanın önüne iyice yakınına yerleşti, sonra garip bir tike tutularak başını birkaç kez sertçe oynattı. Bu arada boynunu da oynatıp kan akımına uğrattı. Bir anlık bir kımıltısızlıktan sonra ağzını iyice açtı ve güçlü ve istemli bir öksürükle azıcık kanı ileriye fırlattı. Gırtlağı Tabakanın dibinden gelen bu kan solda fil dişi tabakanın yukarısına ulaştı. Burada küçücük bir kırmızı büyük F belirdi. Horoz yeniden istekle öksürerek ama daha aşağısını nişanlayarak Fey'nin tam altına bir A çizdi. Harfler gırtlaktan tümden oluşmuş biçimde çıkarak bir anda basılı veriyordu. Aynı oyun altı kez daha yenilenince öncekilerin altında yeni büyük harfler oluşturdu. En sonunda fil dişi tabakanın sol kıyısına Faustin adı dikey biçimde yazılmış bulundu. Noel o zaman gözle görülür biçimde uyanan merakımızı giderdi. Uzun süredir yetiştirdiği bilgi çorozunun aklı karşısında Şaşırınca delikanlı papağanlara özgü tümden mekanik sözler yerine Mopsus'un konuşabilmesi durumunda düşünüp isteyeceği tümcelerin elde edilebileceğini düşünmüştü. Ama konuşan kuşlara verilmiş bir özellikten yoksun olduğundan hayvan her türlü konuşma öğretimi karşısında direnmiş, başka yol kalmayıp Noel yazıyı düşününce de ayağıyla kalem kullanmaya yanaşmamıştı. Delikanlı böylece tasarısını bırakmış sonra birden rastlantısal bir durum görülmedik bir başarı yolu göstermişti. Bir sabah Noel sonu gelmez dolaşmalarına ara verip bir köy hanına yerleşmiş sessiz sessiz kahvaltı ediyor Mopsus da yanında dolaşıyordu. Birdenbire iki küçük erkek çocuk, hancının çocukları girmişti buraya. Tümden oyunlarına dalmış, gülerek birbirlerini kovalıyorlardı. Birincisi koşarken sertçe Noel'in masasına çarpıp tam kıyıya konulmuş iki gözlü bir tuzluğu devirdi. Tuz şelale gibi döşemeye dökülürken daha ince olan karabiber yanında hafif bir bulut oluşturuyordu. Aşağı inerken Mopsus'un başını çevreledi, o da hemen şiddetli bir öksürükle sarsılmaya başladı. Delikanlı kaygılı ve özenli yerinden kalktı, horozun her sarsılmasında ileriye azıcık kan fırlatarak döşemeye hepsi birbirinden farklı, garip geometrik resimler çizdiğini gördü. Durum yatıştıktan sonra Noel ilginç kırmızı tükrüklerin nedenini anlamak amacıyla hayvanın gagasını açınca kıpkırmızı kızarmış arka gırtlak zarının kolaylıkla karaması gerektiğini gördü. Sinir dolu yüzeyinde geçici titreşimler oluşuyor. Bu titreşimler sayısız resimlerle süslüyor. Resimlerin harcanan bilinç dışı çaba nedeniyle gerisinde daha kızarmış olan incecik kabarık çizgileri göze görülür bir kırmızı terle örtülüyordu. Delikanlı birdenbire horozu bir kez daha hasarsan gecikmiş bir öksürüğün etkisiyle kendini yere atınca döşemeyi hemen lekeleyen yeni kanlı izde son anda zarın üzerinde gördüğü düzenin tıpkısını tanımıştı. Noel gene eski düşüncesine kapılmış, olguyu horoza yazı öğretmekte kullanmayı düşünerek, her birinin tek bir dişi büyük harfi bulunan 26 küçük damgadan oluşan tam bir ABC ısmarlamıştı. Alışılmışın tersine, bakışımlı olmayan harfler ikinci derecede bir kopya için normal yönde konulmuştu. İlk damganın maden yüzü duyarlı zara kısa bir süre bastırılıp da kaldırılınca, burada kabartma olarak çizilmiş bir A bırakmıştı. Çok geçmeden deneyin sık yinelenmesinden gelen bir alıştırma yardımıyla harf başka her türlü örnekçeyi gereksiz kılarak kendiliğinden oluşmuştu. Sonra sinirler gelişi güzel oynamak yerine mopsusa uymuş, o da sesli harfi Noel bu değişik evrelerde kuşun kafasında sesle biçimi kaynaştırmak için durma amacısına söylüyordu bu harfi gönlünce oluşturup silmişti. Sırasıyla tüm damgalar aynı işte kullanıldıktan sonra horoz delikanlının ağzından çıkan herhangi bir harfi zarının üzerine getirmeyi başarmıştı. Bundan sonra delikanlı ona uygun anda kendi istemiyle öksürmesini de öğretmişti. Kanlanma özellikle kanla nemlenmiş çıkık bölümlerde yöneldiğinden fışkırma söz konusu harfi her zaman ulaşılmış yere yerleştirmekteydi. Sonra Mopsus ek bir eğitimle gerekince bir boyun devinimi yardımıyla zara doğru bir kan akımı yöneltmeye de alışmıştı. Noel neredeyse dikey sert ve yıkanabilir bir ak yüzey arayıp bir fil dişi tabakası edinmiş bu da minik bir resim sehpası üzerine dikilince kırmızı harfler için kusursuz bir alan oluşturmuştu. Yavaş yavaş harflerini hecelemeye sonra sözcükler oluşturmaya alışıp yazılı bir dil edinence Mopsus delikanlının umduğu gibi kendi düşüncelerini dile getirmişti. Delikanlı yüreklenerek horozuna birçok bürüm kuralını öğretmiş, akrostiş üzerinde de uzun uzun durmuştu. Bundan böyle her ön bile oturumunda horoz falına bakılacak kişinin adı üzerine bir şiir parçası kurmuştu. Bu arada mopsuz durmamacasına çalışmıştı ve şimdi fil dişi tabakanın üstünde ilk sekize eşit küçük kırmızı büyük harflerden oluşmuş ve bir bir fırlatılmış 6-12'lik dizi sıralanmaktaydı. Gırtlak kanlanmasını sürdürmek için arada bir tikini yenilemişti. Aynı kanlı harf oluşturucu sık öksürükten kaynaklanan son iki dize krizomallo meselini garip ve karanlık bir derinlikle yorumlayan gizemli bir akrostişi tamamladı. Hepimiz de ile birlikte birkaç kez okuduk. Faustin sarsılmış, düşüncelere dalmıştı. O düşünürken Noel tabaka ve sehpayı yerine yerleştirdi. Bize dört ayaklı ve basit bir ayaklığın ustalıkla yapılmış madeninin tuttuğu, ince amyanttan küçücük dikdörtgen bir tepsiden oluşmuş hafif bir nesne gösterdi. Yanına mikadan yapılmış ve özenle kapatılmış saydam bir kutu koydu. Kutunun içinde birçok kez kendi üzerine sarılmış olarak hemen hiç kalınlığı olmayan, her ayrıntısını ancak güçlü bir mikroskopun ortaya çıkarabileceği biçimde gözeneklenmiş maden bir yaprak görünüyordu. Çıplak gözle bu peri işinin ancak göksel kenar çizgileri seziliyordu. Kutusunun ancak 20'de birini dolduran küçücük bir silindirdi. Delikanlı birkaç santimetre yüksekliğinde bez bir torba açtı, içinden tül tepsiye tek biçimli küçücük parçalara ayrılmış kömürler döktü. Sonra bir kibrit çaktı, kibritin tepsinin altında dolaştırılan alevi yanıcıyı tümüyle kaplayınca böylece hazırlanan korun üzerine saydam kutuyu yerleştirdi, kutu hiçbir yerde çıkıntı yapmadı. Olağanüstü bir dönüşüm geçirmek üzere olan incecik maden tomarını dikkatle gözetlememizi söyledikten sonra bir takım uzak anıları yüksek sesle andı. Noel daha küçücük bir çocukken Vaskody adında yaşlı bir sanatçının yanında gezgin yaşamını öğrenmişti. Vascodi gitarının eşliğinde hayranlık verici bir tenor sesinin kalıntılarını kullanarak açık havada şarkı söylüyordu. Noel'de her gösterimin sonunda dans edip para topluyordu. Duruş sıralarında Vascodi gençliğinden söz ederek çocuğu büyülüyor, sık sık da 20-30 yaşları arasında tiyatroda utkuya ulaştığı şanlı bir döneme dönüyordu. Kısa tiyatro yaşamının doruk noktasını 1839 yılında operada başrolünü oynadığı La Vendetta oluşturmaktaydı. Yazar Conte Ruz Moşal daha önce opera komiki Fromantal Halevi ile birlikte hazırlanmış küçük bir yapıt vermişti. Atandre Courier, Beklemek ve Koşmak. Sıradan bir yeni oyuncu olarak burada küçük bir rol oynayan Vascodi o zaman güzel sesiyle kontrolsün dikkatini çekmiş adam daha sonra La Vendetta'nın baş oyuncusu olarak herkesin içinden onu seçmişti. Bu son yapıtı oynarken Vascodi göz kamaştırıcı bir başarı kazanmıştı. Arı ve gür sesi her akşam büyük bir coşku uyandırmaktaydı. Ama gırtlağının bir kazaya uğraması üzerine tam yükselme döneminde tiyatrodan ayrılmak ve şan dersleriyle yaşamak zorunda kalmıştı. İyice yaşandıktan sonra öğrencilerinden yoksun kalarak elinde gitar sokaklarda şarkı söylemiş hala yok olmamış kimi güzel notalar yardımıyla biraz sadaka toplamıştı.